1. Kısım Mekke Dönemi 1. Merhale Gizli Davet ve Gizli Örgütlenme Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Hira Mağarası'nda peygamberliğin gelmesiyle başlayan bu merhale peygamberlikten 3 yıl sonra Allahü Teala'nın önce en yakın hısımlarını uyar ve Ey Muhammed! Sana buyrulanı açıkça ortaya koy ve müşriklerden yüz çevir mealindeki ayet-i celilelerinin inişiyle sona erer. Birinci özellik Gizli davet Makrizi İmta'ul Esma adlı kitabında şöyle demektedir. Cebrail Aleyhisselam Hira mağarasında Resulullah Efendimiz'e gelerek kendisine Ey Muhammed! Yaratan Rabbinin adıyla oku ayetini okuttuktan sonra Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Hatice'nin yanına döndü ve gözleri kamaşmış bir vaziyette hiçbir şeyi görmeksizin belli bir süre kaldı. Sonra uzun bir süre vahiy kesildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilk defa görmüş olduğu Allah'ın vahyini yeniden müşahede edebilmenin hasretiyle devamlı olarak dağların tepelerine çıkıyordu. Söylentilere göre vahyin kesilme süresi yaklaşık olarak iki sene, bazılarına göre ise iki buçuk senedir. Abdullah İbni Abbas'ın tefsirinde 40 gün, Zeccac'ın Me'anil Kur'an adlı kitabında 15 gün, Mukatil'in tefsirinde ise üç gün olarak geçmektedir. Bazıları bu son görüşü tercih ederek şöyle demektedirler. Resulullah Aleyhisselam'ın vahyin kesilmesinden sonraki hali, vahiy gelmeden önce, allah Teala'ya münacaat ederken, Hiram mağarasındaki haline benzemektedir. O bu hal üzereyken, yerle sema arasına kurulmuş olan bir kürsü üzerinde oturan melek belirip, kendisini sararak, Allah'ın elçisi olduğunu müjdelemiştir. Bu meleğin kendisini bırakıp gittiğini görünce, hemen Hz. Hatice'nin yanına giderek, ''Beni örtün, beni örtün'' diye seslenmiş, Resulullah aleyhisselam, örtüye bürünmüş bir vaziyette yatarken de Allahu Teala Ey örtüye bürünen Muhammed! Kalk da uyar, Rabbini yücelt ve giydiklerini temiz tut mealindeki ayeti celileleri indirmiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın Hira mağarasındaki birinci hali peygamberlik ve vahiy halidir. Sonra Allahu Teala bu ayeti celileyle kendisine kavmini uyarmayı ve onları allah Teala'ya çağırmayı emretmiştir. Urve bin Zübeyir, Muhammed bin Şihab ve Muhammed bin İshak'ın rivayetlerine göre peygamberliğin gelmesiyle ''Ey Muhammed! Sana buyrulanı açıkça ortaya koy ve müşriklerden yüz çevir. Önce en yakın hısımlarını uyar ve ''De ki, doğrusu ben apaçık bir uyarıcıyım'' ayetlerinin kendisine indirilmesi arasında üç sene vardır.'' Bu makaleye göre Makrizi'nin vahyin kesiliş süresini yaklaşık olarak 40, 15 ve 3 gün olarak kabul eden görüşleri tercih ettiğini görüyoruz. Bu konu Sahih-i Buhari ve Müslim'de şöyle geçmektedir. Resulullah aleyhisselam bir ara keyifsizlendi de iki yahut üç gece namaza kalkmadı. O sırada bir kadın Ümmü Cümeyl binti Harp istihza maksadıyla ''Ey Muhammed!'' ''Umarım ki şeytanın seni terk etti. İki veya üç gecedir onu yanında görmüyorum.'' dedi. Bunun üzerine Allahü Teala şu ayeti celileyi indirdi. Meali şöyledir. ''Duha hakkı için ve kainatı karanlığa bürüyen gecenin hakkı için, Habibim, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.'' Belli bir dayanakları olmayan ilk görüşlerde ise, iki veya iki buçuk yıl gibi uzun bir süreden bahsediliyordu. İkinci görüşse, tarih veya zaman olarak hakkında hiçbir rivayetin olmadığı, vahyin kesilişi etrafındaki büyük bir problemi ortadan kaldırıyordu. Eğer birinci görüşte bahsedilen iki buçuk yıl gibi uzun bir süre, gizli davet merhalesinden hesap edilecek olursa, bu merhale içerisinde çağrının yapılma müddeti altı ay veya bir sene gibi kısa bir süre oluyor ki, bu da çok uzak bir ihtimaldir. Birinci merhalenin süresiyle ilgili bahsimizden sonra, bu merhalenin birinci özelliğine geçiyoruz. Bu özellik, birinci merhalenin üç seneyi kapsayan zaman süreciyle ilgilidir. Pratikteki durumumuz itibariyle, bu zaman sürecine bağlı kalmamız gerekmez. Günümüzde İslami hareketin üç senelik bir zaman zarfında gizli merhaleyi geçmesi gerekir diye bir şart yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, pratik hayatında üç senelik bir zaman içerisinde geçtiği gizli davet merhalesini, bizim de üç senelik bir zaman içerisinde geçmemiz gerekir şeklinde değerlendirmiyoruz. Bu konuya uymamızı gerektiren hiçbir naz, Kur'an ve sünnetten delil yoktur. Biz bu merhaleyi zaman değil, sonuç itibariyle değerlendiriyoruz. Çünkü bu merhalenin sonunda Müslümanların yok edilmesi çok güç olan sağlam temelleri oluşmuştur. Öyleyse meseleyi hem keyfiyet itibariyle hem de Müslümanların o zamanki Mekke toplumuna nispeten kemmiyetleri itibariyle değerlendirmek gerekir. Bu merhalenin sünnet olarak uyulması gereken yönü budur. Zaman süreci mühim değildir. Önemli olan davanın pratikteki hasılatıdır. Önemli olan fertlere, kurumlara ve tüm İslam karşıtı işleyişe dur diyecek hak güçlerinin oluşmasıdır. Allah Teala'nın şu ayetlerinin bu anlayışı desteklediğini görüyoruz. Ey Muhammed, sana buyrulanı açıkça ortaya koy ve müşriklerden yüz çevir. Ve hemen arkasından şu ayeti celileyi buluyoruz. Alaycılara karşı şüphesiz biz sana kafiyiz. Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine buyrulanı açıkça ortaya koyması, Allahü Teala'nın onu himayesi altına alması ve alaycılara karşı ona kâfi olmasından sonradır. Resulullah Aleyhisselam'ın bu merhaleye intikali vahiy yoluyla olmuşsa da, günümüzdeki İslami hareketin iktidar sahibi olan yöneticileri, ikinci merhaleye geçebilmek için bu merhaleyi, bütün imkanları ve kapasitesiyle beraber çok iyi tartmakla sorumludurlar. Bu anlayışı destekleyen ikinci yön ise, Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında bile bu merhalenin, belirli zaman ölçüleri içerisine alınmamış olmasıdır. Çünkü Mekke haricinde olan bazı Müslümanlar, kabileleri içerisinde açık bir şekilde davet edebilecek potansiyele sahip olana kadar gizli olarak çalışmalarına devam etmişlerdir. Konuyu bu şekilde detaylı olarak ele almaya bizi iten sebep, günümüzde bazı İslami hareketlerin, Peygamber Efendimizin hayatındaki merhalelerin zaman ölçülerini esas olarak alıp, kendi pratik hayattaki merhalelerini de bu zaman ölçülerine uydurmaya çalışarak açık bir çelişkiye düşmeleridir.